İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler?